yalnız başına elim almak için bir diyardan bir diyara gidebilir mi? Biz bundan önceki derslerimizde zikrettik, işledik bu derste. Bir kadın 3 günlük mesafesince tek başına mahremsiz bir yere gidemez. Başka bir rivayette 2 iki, iki gün 2 iki gece başka bir rivayette 1 gün 1 gece başka bir rivayette 1 gün başka bir rivayette 1 gece. Yani bir kadın bir gün bir gece kaç saattir? 24 saat. Yani bir kadın 12 saatlik bir yolculuk tek başına mahremsiz yolculuk yapamaz. Ve bazı alimler bu zamanda bazı alimler diyorlar ki mesela bir kadın bir ülkeden başka bir ülkeye uçağa binebilir diyorlar zaruretten dolayı diyorlar. Örneğin Türkiye'den Söyüde Arabistan'a bir kadın mesela kocası Söyüde Arabistan'dadır kendisi Türkiye'dedir. Kocasını ziyaret etmek istiyor ve da izine gitti tekrar kocasının yanına gelmek istiyor. Bu kadın mahremsiz bir şekilde uçağa binebilir mi, bilmez mi? Bazı alimler diyorlar ki uçakta kadınlar birçok kadın ve erkek olduğu için bu kadına kimse tecavüz etmeyecek. Mesela tamam mı? Ona kimse zarar veremez yani emanet içerisindedir, eman içerisindedir. Bazıları diyorlar ki caizdir, bazıları diyor ki caiz değildir. Tamam mı? Artık otobüste olur. Ee, motor motosiklette mi olur uçakta mı olur? Bu konuda bir kadın yola gittiği zaman ve bu yol esnasında ona tehlike geleceğini tahmin ediyorsa mahremsiz gitmesi kesinlikle caiz değildir. Ali ve selam döneminde bir erkek bir sahabi Ali ve selamın gideceği bir gazveye kendini yazdırıyor. Ali ve Selam'le beraber gazveye gidecek. Orada gazveye kendini yazdırıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Resulullah diyor Ben diyor Benim hanım diyor Hacca niyetlendi ve hacca gidecek Ben de şu filan filan gazveye yazıldım diyor Aleyhisselatü Vesselam git diyor Gazveden ismini sildir vazveye gitme Git hanımınla Ona mahrem ol Onunla beraber hac yapınız Bunu ne zaman biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında dolaşan ashabın döneminde ve Vesselam bu adama diyor ki Sakın hanımını tek başına erkeklerle beraber ne yapma? Hacca gitmek için bırakma. Vazveden ismini sildir. Ondan sonra git onunla beraber hac yap. Eğer o zaman bu şekildeyse bu zaman nasıl olur? tesettürlü evet. türlü olur, şu olur, çarçaplı olur, oturursa çıkar. İcabında gelir bir adam yanında oturur. Çıkarken, girerken falan ona eziyet, yani ona eziyet veren olabilir. Tamam mı? Yani gidişte geliştemesen diyelim ki Erzurum'dan mesela Muş'a gidecek. Veyahutta Erzurum'dan mesela efendim veyahutta bir köyden bir köye. Bir köyden bir köye bu kadın gitmek istediği zaman bu yol esnasında ona zarar ve ver, verilip verilmeyeceği tahmin ediyorsa mesela Zarar verebilir değil mi? Böyle birisi önünü keserse bu kadın kendini savunamayacak. O zaman bu kadın mahremsiz, ne yapamaz. Bir günlük veya iki günlük veya hatta üç günlük mesafesince mahremsiz bir yere gitmesi caiz değildir. Allahu alem.